Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Beyin çevresinde dolaşmaya, <gülüyor> bu konudaki e, gelişmeleri paylaşmaya, sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün de yine beyin ve beyinle ilgili bazı hastalıklar ve bunların teknoloji ayağını da kullanarak geliştirilen tanı teknikleri üzerine konuşacağız. Bir konuğumuz var. Doktor Mustafa Seçkin, nöroloji uzmanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Acı Badem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı'nda görev yapmakta şu anda. Ben İsmail ve yine birlikte sunacağımız bu hafta üçüncü hafta oldu. Bernis artık sen bizim programın bir parçası olmaya başladın. <gülüyor> <gülüyor> Bernis, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Bernis, Sütçübaşı. Neuroscience çalışan ve psikoloji lisanslı değerli arkadaşımız. Biz yine sunan ve soran tarafta olacağız. Peki, nöroloji doktoru Mustafa Seçkin ile biz ne konuşacağız? Bunama, demans, Alzheimer gibi hastalıklarda tanı yöntemlerindeki gelişmeler e, üzerine konuşacağız. Ama bugün önce bu hastalıklarda vücudumuzda neler olduğunu... Ki tanıda neler kullanıldığını e, konuşalım. Öncelikle hemen belirtelim biz şu anda Alzheimer programı yapmıyoruz. Yoksa e, sevgili Hakan Gürüt arkadaşımızın, hocamızın hakkını yemek gibi niyetimiz yok. Onlar zaten e, veli periyotlarla açık adrenin en güzel programlarından biri olan Açık Bilinç'te Güven Güzel Dere ile beraber e, bu konuda dinleyicilerimizi gayet aydınlatıyorlar. Biz tanı kısmında gerek yapay zeka, gerekse diğer e, teknolojik gelişmelerin nasıl kullanıldığını konuşmak üzere e, buradayız. Ama bugün sadece vücutta neler olup bittiğini konuşmak gibi bir niyetimiz var. Evet, nedir Demans? Önce hocamızı kısaca tanısa mıydık acaba? Hadi. <gülüyor> <gülüyor> evet, ben hmm. nöroloji uzmanıyım. Bahsettiğiniz gibi... Demans ağırlıklı çalışıyorum. Davranış nörolojisi yandal olarak kabul edersek. Davranış nörolojisi alanında. Bununla ilgili Hakan Hocamız, Hakan Gövüt Hocamızla beraber çalışma şansı buldum. O yüzden şanslıyım ve kendisine de selam gönderiyorum. Demans nedir? Çok güzel bir soru. Çünkü genellikle halka açık konferanslarda ilk gelen soru oluyor. Hocam demans nedir, alzheimer nedir? Hatta bazen öğrencilerin de ilk sorduğu soru. Demans genel bir kavram. Bu hani Amerikalıların umbrella term dediği daha böyle şey, genel bir kavram ve bunun altında alt başlıklar var. Beynin nörodegeneratif yani ilerleyici nöron kaybı, ilerleyici sinir hücresi, hasarı sonucunda kognitif yıkıma neden olan, Kognitif yıkımdan neyi kastediyoruz? İşte en çok bildiğimiz bellek fonksiyonları, unutkanlık. Ama bunu ayrıntılı konuşuruz. Kognisyon sadece bellekten ibaret değil. Nasıl evet. bilgisayar sadece bir hard diskten ibaret değilse. Bu bellek fonksiyonların yanında dikkat fonksiyonları var. Yürütücü işlevler var. Görsel mekansal işlevler var. Dil fonksiyonu başlı başına e, apayrı bir bilissel alan bilgisayar alan terimini kullanıyoruz. Bunların her biri için aynı zamanda. Unuttuğumuz ne kaldı? Bu dikkat, yürütücü işlevler, dil, görsel mekansal işlevler ve bellek ve buna son zamanlarda sosyal kognisyon eklendi. Sosyal kognisyonun da bir bilgisayar alan olduğu düşünülüyor artık. Bunlar da ilerleyici bir şekilde bozulmayla karakterize klinik bulgulara yol açan ve bu bilişsel bozukluğun günlük yaşam işlevlerine etkilediği duruma demans diyoruz. Yani altta yatan hastalık nörodejeneratif olacak. İşte Alzheimer bunlardan yani bir tanesi. Hücrelerin nöronların, sinir hücrelerinin dejenerasyonunu kastetiyoruz nörodejeneratiflerken. Evet, evet, yapısal evet. bozulmalarından bahsediyoruz. Evet, bu yapısal bozulmadan önce fonksiyonel bozulma gelir. Yani henüz hücre hasarlanmamıştır ama hmm. işlevselliği bozulmaya başlamıştır. Hücresel düzeyde, metabolik düzeyde bu bozulmaya başlar. Bu eğer devam ederse ki nörodejeneratifse saltta yatan bu devam eder ve sonra hücre hasarı da ortaya çıkar. Ve bu ilerler, bu da e, demansı yol açar. Peki bu demansın şemsiye teriminin altında neler var? En sık demansı neden olan hastalık Alzheimer hastalığıdır. Ama Alzheimer hastalığı dışında örneğin Parkinson hastalığı da nörodejeneratif bir hastalıktır. Evet daha çok bir hareket bozukluğuyla gider ama nörodejenerasyonun devamı ile birlikte sinir hücresi hasarı kortekse uzanır ve kortikal hasarla birlikte hastalarda demans tablosu gelişebilir. En sık görülen ikinci nörodejeneratif hastalıktır Parkinson hastalığı. Alzheimer hastalığı en sık görülen demans nedenidir. Ama bunun dışında e, Lewy body hastalığı, e, fronto-temporal lober dejenerasyon, kortika bazal hatta Parkinson hastalığı e, demans nedenleri olarak karşımıza çıkar. Ne oluyor peki e, beyinde? Bu soruyu neden sorduğumuzu bir daha hatırlatalım. Tanıdaki teknolojik gelişmeleri konuşacağız dedik. Programın hmm. ilerleyen dakikalarında ya da belki önümüzdeki hafta. Yapay zekada dahil olmak üzere belki biraz. Doğal olarak da izleyebildiğimiz, teknolojik olarak izleyebildiğimiz bir şeylerin olması gerekiyor beyinde. Bir takım hani değişikliklerin olması gerekiyor. Neler oluyor? Bugün onları, şu anda onları biraz daha fazla konuşalım istiyorum. Demans yakın zamana kadar klinik bir hastalık olarak sadece değerlendirilirdi. Yani unutkanlıkla giden işte kişilerin zaman içerisinde bunadığı, Kötü bir terim ama bu ki terim kullanılıyordu. Ve ancak belli klinik ölçütler karşılanırsa yani Alzheimer hastalığı ya da genel anlamda demans tanısı konuluyordu. Şu anda artık Alzheimer hastalığı biyolojik bir e, hastalık olarak ele alınıyor. Ne demek biyolojik hastalık? Henüz hiç klinik bulgu ortaya çıkmadan dahi bir insana siz Alzheimer hastası diyebilirsiniz artık. Ha, işte Çünkü bu. biyolojik bir hastalık. Evet işte burası ilgi çekici nokta bizim için evet. çünkü en önemli tanı yollarından biri de nöropsikolojik testlerdi. Bu Hı -hı. daha çok kliniğe dayalı bir test ama şimdi biyolojik evet. olarak izler var diyoruz. Evet burada işte beyinde neler olduğunu anlamak gerekiyor gerçekten. Bütün demanslar aslında birer proteinopati olarak tanımlanabilir. Proteinopati ne demek? Beyinde sinir hücreleri içerisinde çeşitli fonksiyonlara sahip olan proteinler örneğin hücre duvarında sinir hücresinin duvarında görev yapan ya da sinir hücresinin içerisinde görev yapan bazı proteinlerin zaman içerisinde yapısının bozulması hem yapısının bozulması ile birlikte aşırı derecede üretilmesi Aşırı derecede üretilmesinin yanında beyin dokusundan uzaklaştırılmasının da bozulmasıyla bunlar birikmeye başlar. Yani bir yapısı bozuluyor, iki aşırı derecede üretiliyor, üç temizlenemiyor beyinden. Bunlar aşırı derecede birikmeye başlayınca önce o sinir hücresinin fonksiyonunu etkilemeye başlar. Bu aşamada beyinde bir MR çektiğinizde hiçbir bulgu olmayabilir. Yani klasik konvansiyonel MR'dan bahsediyorum. Nedir? Bakıyorsunuz beyinde bir küçülme var mı? İşte hipokampüse bakıyorsunuz. Bellek fonksiyonlar ilişkili olduğu için hipokampüste bir küçülme yok. Kortekse bakıyorsunuz. Gri cevher olarak da bilinen işte nöronların olduğu kortikal kalınlıkta bir azalma yok. Hatta milimetrik düzeyde ölçebiliyoruz artık korteksi. Milimetrenin de altında değerlerde ölçebiliyoruz ama hiç küçülme yani ee, hacimli... birkaç farklı yöntem var. Bir kortikal kalınlık ölçümü var. Bir de kortikal nöronların hacim ölçümü var. Hı hı. Bütün beynin hacim ölçümü var. Ya da e, beynin farklı alanlarının farklı farklı bölgelerin hacimleri ayrı. Mesela temporal lobun hacmi, frontal lobun hacmi ayrı hesaplanabiliyor. Hatta daha küçük korteksin alt tabakaları, subkortikal alanlardaki e, hacimlerde. Ölçülebiliyor. Bunlar ayrı ayrı ölçüldüğünde beyinde çok anlamlı ya da hiç hacim kaybı olmaksızın aslında patoloji çoktan başlamış olabilir. İşte bu aşamada artık tanımaya çalışıyoruz. Çünkü o hacim kaybı olduğunda, korteks inceldiğinde, hipokampüs atrofiye uğradığında yani hipokampüs küçüldüğünde biz artık buna müdahale etsek dahi o nöronları geriye getiremiyoruz. Bunu önleyecek ya da nörodejenerasyonu yavaşlatacak tedavi yöntemler üzerinde duruluyor şu anda. E bunu daha önceden görebilme ihtimali var demek ki önleme girişimi olabileceğine göre. E peki evet. e aldık MR'a hiçbir küçülme yok ama olabileceğini söylüyorum. Peki onları nerede, e nereden görebiliyoruz ya da ne oluyor da biz onları izliyoruz? Burada e, Alzheimer hastalığını bir prototip olarak alalım konuşurken. Tamam. Hastalığın mekanizmasını bilmek, e, hastalığın nöropatolojisini ve bunun altındaki moleküler biyolojiyi bilmek bize yol gösteriyor. Örneğin Alzheimer hastalığında bu anormal proteinlerin başında amiloid ve tau proteinleri geliyor. Beyinde doğuştan itibaren aslında bunlar beynimizde üretilmeye başlar ve Normal yapıda özellikle e, amiloid belli bir yaştan sonra birikmeye başlar. Bu 30'lu, 40'lı yaşlara kadar inebiliyor Alzheimer hastalarının beyninde. Beyinde amiloid birikimiyle birlikte belli bir noktadan sonra bunun nasıl tetiklendiği henüz bilinmiyor. Ama amiloid bir tetik, tau proteini de bir mermi gibi kabul ediliyor. Hakikaten böyle bir makale var, Trigger and Bulletin. Amiloid bir tetik. Çünkü şöyle bir şey var. Otopsi çalışmalarında diyelim 100 yaşına gelmiş, beyninde çok yaygın amiloid plakları olan ama hiç demansı olmayan kişiler var. Bu Yandal Eğitimim'de Northwestern Üniversitesi'nde sunduğum bir olguydu hatta. 100 yaşında bu kişi çalışmaya, beyin bankasına sağlıklı, gönüllü olarak katılmıştı. Çünkü beyin bankalarına sadece Alzheimer hastaları dahil olmuyor Amerika'da. Sağlıklı yaşlanmayı da inceliyorlar. Ve bu kişinin en sonunda doğal hastalıklarla eks olmasından, kaybedilmesinden sonra hiç demansı olmadığı halde beyninde çok yaygın amiloid plakları saptanmıştı. Ama hiç demans yoktu. Bu kişinin beyninde tau proteinin neden olduğu nörofibriller yumaklar yoktu çünkü. Yani bir tau pati gelişmeden amiloidopati çoğunlukla, çoğunlukla her zaman değil ama bir demans tablosuna yol açmıyor. O zaman Alzheimer hastalığında bu tauyu da tetikleyen bir mekanizma olmalı. Şimdi bunu aslında e, anlamaya çalışıyoruz. Bu tau da tetiklendiğinde tau pati ile birlikte nöron hasarı meydana geliyor. Erken evrede amiloidi görüntüleyebiliyoruz. Tauyu da görüntüleyebiliyoruz. PET görüntüleme aracılığıyla. Pozitron e, emisyon tomografi. Evet. Burada beynine verilen radyoaktif ligantlar yani damardan verilen e, ilaç diyelim damar yoluyla beynine ulaşıyor ve amiloide bağlanıyor. E, amiloide bağlandığı ve radyoaktif olduğu için PET bu alanları parlıyor olarak bize gösteriyor. Yani beyin göremediğimiz bir göremediğimiz şeyleri pette görme şansına sahip olduğumuz evet. doğru mu? Evet. Hı -hı. Evet. Amiloidi de peti de, şey, amiloidi de tauyu da bu şekilde pette e, görebiliyoruz. Amiloid pet Türkiye'de de kullanıma girdi. Tau pet e, henüz Türkiye'de yok. Peki ee, gördük onu. Orada gördüğümüzden şimdi daha önce yüz yaşındaki bir hı -hı. kişinin Beyin otobüsinden bahsettik. Bu kişinin Alzheimer ol olacağına dair net olarak bir şey söylemek mümkün mü? Güzel soru. Öncelikle amiloid üzerinden konuşayım. Eğer amiloid pozitifliği 65 yaşın altında yakalandıysa bu yüksek Alzheimer riski demek. 65 yaş. Tek başına. Mi? Neden? Çünkü 65 yaşın üzerinde zaten beynimizde amiloid birikiyor olabilir. Hı hı. Bu tek başına Alzheimer açısından büyük bir gösterge olarak kabul edilmiyor. Yani 75 yaşında birine amiloid PET yapmak gereksiz Vallahi, bir masraf evet. olarak düşünülebilir. Evet, evet. Ama 65 yaş altında erken tanımlarda kullanılabilecek bir malzeme, bir bir, bir veri olabilir. Evet. Hatta ne kadar gençse, işte 50 yaşındaysa daha da değerli. Eğer amiloid pozitifliği e, saptanırsa hı hı. Peki en erken evrede görebileceğimiz şey PET görüntüleme ile elde edilen veriler mi? Yoksa hani başka yöntemlerde kullanmak mümkün mü? Şimdi tabii burada beyin omurilik sıvısını da konuşmak gerekir. Çünkü oradaki değerler amiloid PET bize daha çok var yok şeklinde bilgi veriyor. Kantitatif ölçüm de yapılmaya başlandı. Ama çoğu merkez e, amiloid pozitif ya da negatif şeklinde bir değer, sonuç veriyor. PET görüntüleme dışında diğer bir yöntem e, beyin omurilik sıvısı incelemesi. Belden alınan e, bu beyin omurilik sıvısı bize daha nicel bir ölçüm imkanı veriyor. Amiloid tau ve tau'nun hem total tau hem de e, alt tiplerini değerlendirebiliyoruz. Burada bizim için önemli olan fosfo tau. Total tau yüksek, yüksekliği bir nörodejenerasyon markarı olarak kabul ediliyor ve diğer demanslarda da yükselebiliyor. Bu bir nörodejenerasyon olduğunu gösteriyor. Fosfo tau bu nörodejenerasyonun Alzheimer tipi olduğunu göstergesi. Beyin amyloid sıvısında amiloidin düşük çıkması beyinde biriktiğinden dolayı karşılaşılan bir durum. Yani beyinde amiloid biriktiği için plaklar içerisinde Beyin omurilik sıvısında baktığımızda amiloid düşük çıkar. Tau yükselir çünkü nöron hasarı olduğunda nöron içerisinde bulunan hücre içi bir molekül olan tau açığa çıkar ve beyin omurilik sıvısına karışır. Yani tau ne kadar yüksekse o kadar nöronunuz aslında hasarlanmış, yıkılmış anına geliyor ve beyin omurilik sıvısında açığa çıkıyor ve bunun içerisinde fosfot, Ta, yani fosforilenmiş, fosforlanmış, fosfor eklenmiş olan ta o da e, patolojik olarak bunun Alzheimer'a ait olduğunun bir moleküler e, işareti. Peki ee, yalnız bu mesela şimdi hiçbir klinik bir bulgu, bir şüphe olmadan beynomulik sıvısı almak, taramak çok hani... Girişimsel bir yöntem. Etik e, olarak olursunuz. da zor bir şey yani ben şimdi... 40 yaşındayım. Geldim işte benim beyin omurilik sıvımı belden sıvı alarak buna bakar mısınız? Böyle bir uygulama yapılıyor mu? Yapıyor musunuz? O uygulama başlandı. Ama nasıl başlandı? Klinik çalışmalar dahilinde başlandı. Ha, evet çalışmalar içerisinde. Ee, evet var, klinik evet. çalışmalar dahilinde başlandı. Şu anki klinik çalışmaların önemli bir kısmı beyindeki amiloidi temizleme üzerine kurulu. Ve beyindeki... Amiloidi uzaklaştırmayı amaçlayan, amiloide bağlanıp reyinden uzaklaştırmayı amaçlayan e, monoklonal antikorlar adı verilen ilaçların farklı tipleri, farklı ilaç firmaları ve akademi işbirliğiyle e, deneniyor, denendi. Ne yazık ki bunların çoğu başarısız olduğu. Onları konuşacağız şu ana kadar e, bilişsel bir ölçümü, e, klinik takibi yaptığımız nöropsikolojik testler var. Böyle uzun uzun birkaç saat süren evet. e, sorulu cevaplı testler var elimizde. İkincisi MR ile Burada e, bir takım parametreler var. Hacim ölçülmesi, şey, hipokampus gibi yapıların büyüklüğü, küçüklüğü vesaire. bu tür veriler, tanı yöntemleri var. Sonra PET dedik pozitron emisyon tomografisi ile yine görüntüleme ile tanı yöntem olarak kullanabiliyoruz. Buradan da veri alabiliyoruz. Ben şimdi verileri sayıyorum sırayla. Hı hı. Ee, evet. Ve beyin orilik sıvısının analizi ve buradan gelen veriler var. İşte önümüzdeki haftalarda konuşacağımız yapay zekanın mesela erken tanıda kullanılması ile ilgili birkaç makale var. Belki bunları da gündeme getirmeden önce... Bu veriler e, şu ana kadar bunun dışında var mı tanı için kullandığımız bir şey? Belki şey de ekleyebilirdik oraya. Bazen hani yapısal olarak Mustafa Hoca da bahsetti. Yapısal olarak bir farklılık oluşmayabiliyor fakat fonksiyonel olarak olabiliyor. Bunun için de işte ya dinlenim durumu sırasında ya da çeşitli görevler sırasında Fonksiyonel MR kayıtları olabiliyor ve bu fonksiyonel MR kayıtları içerisindeki çeşitli ağların e, aktivitesi değişebiliyor. Ve bunlara bakarak da hani doğrudan belki boz kadar hani gold standart bir şey değil, tanı koyma kriteri değil ama tanıya yardımcı olduğu durumlar olabiliyor sanırım değil mi Mustafa Hocam? Evet, bağlantı sağlık ölçülüyor burada. Evet. hatta Yani Bernis'in çalıştığı konu, o, sen daha kimsin, sen de katkıda bulunursan Lütfen. harika olur. Burada ben sadece hani klinik tarafını anlatayım. Ben Mekanizma olarak sen daha iyi katkıda bulunabilirsin. Erken evrede henüz daha beyinde atrofi oluşmadan, yani beyinde bir küçülme meydana gelmeden önce fonksiyonellik bozuluyor demiştim. İşte fonksiyonel görüntüleme, fonksiyonel MR dediğimiz görüntülemede de bu fonksiyonelliği ölçüyoruz. Bunu nasıl ölçüyoruz? Bizim az önce bahsettiğimiz... Bilişsel alanlar, belli, dikkat, yürütücü işlevler, görsel, mekansal işlevler. Bunların her birinin beyinde nöral ağları var. Yani bir mahalle gibi düşünün. O mahalle bellek işlemlerinden sorumlu. Bir başka mahalle var beyinde. O mahalle görsel, mekansal işlevlerden sorumlu. Her bir mahalle içerisinde evler arasında... Bağlantılar var işte telefon bağlantıları Ne hani, e, çekim gücü var bu şeyin kendi arasında e, ama aynı zamanda bu mahalleler içerisinde belli yerler var ki diğer mahallelerle de görüşüyor. E, yani dil fonksiyonu ile bellek fonksiyonu iletişim halinde görsel mekansal işlevlerden sorumlu mahalle ile e, işte dil mahallesi iletişim halinde ne işe yarıyor? Bir resmi gördüğümüzde onun kim olduğu ve onunla ilgili anılarımız aklımıza geliyor. İşte Cüneyt Arkın'ı dün kaybettik. Cüneyt Arkın'ın resmini gördüğümüzde ta çocukluk anılarımızdan itibaren onunla ilgili olan her şey aklımıza geliyor. Ve bu işte burada hipokampüsün bir rolü olduğu düşünülüyor. Geçmişe ait anılarımıza ulaşmamızı sağlıyor bir anlamda. Peki... Bu bağlantı sağlığı işte nasıl ölçüyoruz? Bu mahallelerdeki önce küçük alanlar yani mahalle içi bağlantı sağlık ölçülüyor. Bir de bunların arasındaki bağlantı sağlık. Çünkü buradaki sinir hücreleri birbiriyle konuşuyor. Birbiriyle iletişim kuruyor. Bunu da fonksiyonel MR yöntemiyle tespit edebiliyoruz. Aslında ilk olarak... Kazara e, tespit edilen bir yöntem bu. Ama daha sonra kullanıma girdikçe yani aslında e, beynin böyle bir iletişim ağı olduğu ortaya çıktı. Belki evet. Bernice daha fazla bahsetmek ister. Mutlaka Bernice bahsetmeyi, bu zaten fonksiyonel MR, herhalde Bilimde sinir biliminde çok hızlı yol almamızı sağlayan en önemli teknolojik gelişmelerden biri olarak duruyor zaten önümüzde. Çok kısaca, Bernice o zaman sen şeyi söyleyip gelir misin? Ne fonksiyonel MR'da ne, ne oluyor? Kan mı izleniyor? Ee... Yani fonksiyonel MR'da aslında bizim baktığımız şey standart koşullar altında. Beynin oksijenlenme seviyesindeki Heh. değişimlere bakıyoruz. Ama bağlantısallıkta biraz daha farklı. Bağlantısallıkta tam da Mustafa Hoca'nın dediği gibi... Beynin farklı bölgelerinin birbiriyle kurduğu iletişimi aslında görüyoruz. Zaman zaman çeşitli durumlarda bu bağlantılar artabiliyor veya azalabiliyor. İşte örneğin Alzheimer'da bir rahatsızlık varsa veya başka bir rahatsızlık varsa buradaki ağlar da, ağların bağlantısalığında bir değişim gözleniyor. Bu da tanıya yardımcı bir kriter olarak düşünülebilir. Ya da yine yapay zeka çalışmalarında buradaki bağlantısallık değerleri örneğin işte makine öğrenmelerine sokulup oradan hani bir takım veriler elde edilmeye çalışılıyor diyebiliriz. Ee, bir de Mustafa Hocam şey vardı göz hareketlerinin takibi. <gülüyor> evet eye tracking yöntemi göz izleme yöntemi Hı. aslında dış dünyayla kurduğumuz bağı biraz da gözlerimiz aracılığıyla da kuruyoruz daha, daha doğrusu algımız aracılığıyla kuruyoruz. Gözler de dış dünyayı takip etmemiz için önemli. Bir görevi yerine getirirken, basit bir görev de olsa önce onu zihnimizde tasarlıyoruz ve gözlerimizle de biz o görevi yönleniyoruz. Bu mantıktan yola çıkarak kişilere ekran karşısında bir görev verdiğimizde o görevi yerine getirirken, örneğin ekrandaki resimler arasında kediyi Bulup işaret eder misin? Aslında çok basit, saniyelik bir görev. Yani senin yani. önünde şu anda geçen kedi gibi değil mi? Evet, evet. O kediye benziyor biraz. Evet. Sağlıklı bir kişi 2-3 fiksasyona. Fiksasyon dediğimiz belli bir noktada, belli bir koordinatta göz hareketlerinin ya belli bir süre sabit sözünü, kalması. Sözünü keseceğim kısa Evet. Bu konuda daha uzun konuşacağımız bir program yapma sözü aldık zaten. ITWK'in görse hareketlerinin izlenmesi birçok yerde Hı. kullanılıyor. Peki burada bunun detaylarını, bu tekniği ve bu nerelerde kullanıldığını konuşacağımız bir program yapacağız ama e, Alzheimer'da da mı e, var? Süremiz artık tükendiği için yavaş yavaş e, buraya çektim. Alzheimer'da da kullanabiliyor muyuz ya da Demans'ta? Demans kullanabiliyoruz. Biz bunu anlama bozukluklarında ilk olarak kullandık. Yani demans hastalarda semantik bozukluk dediğimiz hı hı. işte kelime anlamı bozukluğu. Kediye bak dediğimde sağlıklı bir kişi 2-3 fiksasyonla kediyi buluyorken anlama bozukluğu olan kişi diğer bütün resimlere bakıyor, kediye bakıyor, dönüp evet. diğer hayvanlara bakıyor, dönüyor tekrar kediye bakıyor ve bu göz hareketlerini takip edebiliyoruz. Ve ısı haritaları çıkararak, daha niceliksel değerler çıkararak o anlamanın ne kadar verimli bir şekilde göreve yansıdığını görebiliyoruz. Bunu yüz tanımada test ediyoruz. Bellek için çalışmalar var, onu da uyarlayacağız. Hatta cümle okuma, cümle anlama ...dil bozuklukları olan afazi evet, hastalarında da kullanılabiliyoruz. <gülüyor> Sözü kesiyorum kusura bakma doktorum. Yani beni çok heyecanlandıran bir alan burası zaten. Birçok başka yerlerde de kullanılıyor. Ayrıca Metaverse için kullanılacak olan VR gözlüklerinde de artık... ...eye tracking alıcıları yerleştirmeye başlanmış. Bu da ayrı bir hikaye. Bunu ayrıca dediğim bir konuşacağız. Bugün hmm. süremizin sonuna geldik. Kısaca bir toparlayayım. Bugün Alzheimer ya da demans hastalıklarında ne gibi e, tanı parametreleri var elimizde bunları konuştuk. Yani beyinde olup biten ve tanı parametreleri. Önümüzdeki haftalarda erken tanıda bunları nasıl bir araya getirildiği, erken tanı içinde gibi çalışmalar yapıldığı, yapay zekadan e, faydalanılması gibi konuları konuşacağız. Nöroloji uzmanı Doktor Mustafa Seçkin bizimle beraberdi. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Benlis ve ben İsmail sunduk. Önümüzdeki haftalarda tekrar konuşmaya devam edeceğiz. Bu programı size ulaşmasını sağlayan Açık Radyo çalışanı bütün arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere sağlıkla kalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.